Euzubillahimineşşeytanirrozim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve idâ cemmî el enbiyayı vel murserîn. Ve idâ cemmî el evliyayı. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordum. Bu her birimiz için geçerli olandı. Rabbimiz bize sen kimsin diye sorduğunda vermemiz gereken cevaptı. tabii ki ademlerin Rabbine göre cevap vermemiz gerekir. Onun için bir deryayı bir tasa sığdırmak ne kadar zorsa aynı şekilde insanı tanımak da öyledir. Çünkü Allah bu hadisle öyle buyurmuştu. Ben insanın sırrıyım. insan da benim sırrımdır. Bu Allah'ın sırrı. Onun için anlamak öyle kolay bir şey değildir. Sadece böyle zahiri tarafına bakıp anladım demek insanın kendi kendini kandırmasıdır. Bunun için Allah nasıl öğrettiyse tefekkür edip tefakuf edip delinlemesini düşünüp Allah'ın ayetlerinin arkasındaki manaya manevi tarafına muradına, hikmetine bakmaya çalışıp anlamamız gerekir. Anlayınca ne olur? İnsan kendi kıymetini anlar. Değerini, şerefini anlar. Bununla beraber her bir insanın Allah katında ne kadar kıymetli, değerli, şerefli olduğunu anlar. Niye bunu anlaması lazım? Hem kendisi durması gerektiği yerde durur, hem de her bir insana bakarken, hakkını teslim eden ona zulmetmemiş olur. Yoksa hakaret nazarıyla nazar etmiş olur. <gülüyor> Farkında olmadan, ona zulmetmiş olur. Allah ayet-i de herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Çabasının, gayretinin, sayının karşılığı vardır. Onun için herkes ne yaparsa sadece kendine yapar. Yaptığı iyilikler, güzellikler, lehine, kötülükler kendi aleyhenedir. Bunu anlamak da zor şeydir. Bunun için de tefekkür etmeye, anlamaya çalışmak lazım. Bu alem şehadet alemidir. Rabbimizi tanıma alemidir. El Esma'l hususundan, güzelliğinden, El Ef'al hususundan, işlerinden, yaratmasından, muamelesinden, imtihanlardan tanıma alemidir. Aynı şekilde insanın da kendisini tanıma alemidir. Rabbimizi tanımaya gelmişiz, kendimizi tanımaya gelmişiz. Ne kadar tanıdıysak, kabul edip iman ettiysek, ne kadar öyle olduysak o kadar Allah'a yakın olmuş olduk. Kendi hakikatimize yakın olmuş olduk. Hakikate ermiş olduk. İnsan Allah'ın kulunu ne kadar sevdiğini, ne kadar kıymetli, değerli olduğunu, ona nasıl bir değer verdiğini anlayınca belki ne yapacağını şaşırır. Nasıl muamele edeceğini şaşırır. Ama her yaptığı muamele mutlaka kendisine yaptığı muameledir. Başkasına değil. Onun işi ayrı, senin işin ayrıdır. Her muameleyi kendine yapmışsın. Dünyaya gelmeden önceki harımızı, Rabbimiz bize zaten anlattı. Onu hep tekrar etmek gerekir ki kendimizi unutmayalım. Bizi <gülüyor> ruhundan nefledip yarattı. Melekleri secde ettirdi, kendisine halife kıldı. İmtihan sahasını, sahnesini hazırladı. Her şeyi yarattı, hazır hale getirdi ve insanı bu imtihan sahnesine gönderip, hadi beni tanı dedi. Tecelli ediyor, yaratıyor, beni tanı dedi. Kendinden güzellik vermiş, el-esma-ül vermiş. Hadi benim gibi yap dedi, benim gibi yap. Onun rızasını, isteyişimiz, onun sevgisini isteymiş, isteyişimiz bundan dolayıdır. Senin istediğin gibi yapıyorum, yapacağım. Senin istediğin gibi olmak istiyorum. Ameller niyete göredir. Bu durumda insan nasıl anlarsa öyle bakar, öyle anlar, öyle de muamele eder. Mesela insanın kıymetini, değerini, şerefini Rabbimizden öğrenip anlamaya çalışıyoruz. Herkesin kendini anlaması lazım. Onun için soru ben kim? Buna cevap vermemiz gerekir. Allah'a göre ben kim? Arştan, göklerden, melekut aleminden kendimizi anlamaya çalıştık. Meleklerin secde ettiği varlık olduğumuzu anladık. Sonra yeryüzüne indik. Allah bizi birbirimizle muhatap ediyor. Birbirimize bakarken Allah nasıl bak, nasıl gör dediyse, nasıl anla dediyse o öyledir. Bir insanın değeri ne kadar olabilir? Bakınca, insanlar çok. Biri ölmüş, ha ölmüş, ha ölmemiş. Hiçbir şey hissetmiyoruz, bir eksiklik hissetmiyoruz. Dünyanın öbür ucunda biri öldü. Ya da yanında biri öldü. Daha sonra onu unutuyorsun zaten. Senin içinde gereği ne kadardır acaba? Ya da bir insanı haça satarsın. Senin için kıymeti ne kadarsa, onun fiyatı da o kadardır. Ne kadar? Bir kilo altın mı? Yoksa bir ton altın mı? Bir ton altına birini satar mısın? Satabilir misin? Kıymeti ne kadar? Dünya kadar? Ne kadar acaba? Bir insanın kıymeti ne kadardır? Allah'a göre ne kadardır? Allah ait i kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir, kim de bir insanı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir. Bir insan ve karşılığında bütün insanlık, tek bir insan, her bir insan. Akıl buna geçiyor mu, buna eriyor mu, buna bir de yer biçebiliyor mu, nasıl yani? Bir insan kıymeti, degeri nasıl bütün insanlar olur? Sen bir insanı öldürdün, bütün insanları öldürmüş gibisin. Buna beraber bir insana muamele ederken bu hep böyledir. Birine ikramda bulundun, bütün insanlara ikramda bulundun. Allah bir şey anlatıyor. Bizim anlamamız gereken bir şeyi anlatıyor bize. Bununla beraber, O'nun cezası ebedi cehennem oldu. Bir insan nasıl bütün insanlar olur? O bütün insanlar dediyse Allah, herkes var içinde. İçinde müşrik de var, firan da var, peygamber de var. Bir yere koydu, senin karşılığın bütün bu insanlardır dedi. Beşeri hesap bitmiş beşer bunu hesap edemez. Biraz izah edeyim, yani anlaşılsın diye. Öldürünce bütün insanları öldürmüş gibi, diriltince bütün insanları diriltmiş gibi. Bir insan, Allah katında böylesine kıymetli, böylesine değerli, böylesine şereflidir. Ama söyledim, beşeri hesap buna yetmiyor. Bunu anlayamazsın. durumda bakacağız. Acaba Rabbimiz neden böyle söyledi? Burada mutlaka bu başka bir kapıya çıkmalıdır. Bu işin bir çıkış yolu olmalı. Bunun anlaşılması gerekir. Biri kendine bakarken böyle anlamadıysa kendi Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi takdir edemedi. Kendine zulmetti, zalim oldu. Başkalarına bakarken ona da zulmediyor. Kendine karşı Zalim olan elbette ki kendisine karşı karanlıktadır. Zulüm, karanlık. Kendini bilmeyince, anlamayınca, karanlıkta kalınca, yani zulmedince, zalim olunca diğer insanlara bakışı da öyledir. Muamelesi de öyledir. Birbirine en bir şekilde sıkıntı verse, bütün insanlara sıkıntı vermiş gibi Allah onu öyle kabul ediyor. Ben böyleyim diyor. Rabbimiz kendini anlatıyor. Ama Allah'ın yeryüzündeki halifeti olarak senin de öyle olman lazım. Bir ikramda bulunduğunda aynı şekilde bunu böyle anlar. Bu böyle midir? Tabii ki bu böyledir. Eğer bir insanın karşılığı bütün insanlarsa, bütün insanların karşılığı da bir insandır. O zaman hepsi birdir, bir. Burası tevhid, burası vahdet. Böyle anlaman gerekir. Allah seni tevhide, vahdete, birliğe, la ilahe illallah demeye davet ediyor. Bunu böyle anla diyor. Her birine yaptığın, her bir insana, bir kişiye yaptığın, her bir insana yaptığındır ve he, o her bir insan sens, Kendine yaptın, kime yaparsan yap, onu kendine yapmışsın. Her bir insanla beraber olan, ona ondan daha yakın olan, şah damarından daha yakın olan, onu varlıkta tutan kimdir? Bir olan, tek olan Allah'tır. Bu durumda hangisi olursa olsun ona muamele ettiğinde Allah o muameleyi kendisine yapılmış kabul ediyor mu? Kendisine yapılmış kabul ediyor bir tek Allah ile muhatapsın ve muameleyi ona yapıyorsun. Onu öldürünce de öyle, diriltince de öyle. Allah kereminden, lütfundan ona varlık olma imkanını vermiştir. Varlık olmazsa muhatap olmaz. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip onu bir varlık olarak yaratmış, sonra ona kulum demiş, abdüm demiş, beni seven sevdiğim demiş. Bir kulu öldürünce, ya da zulmedince, ya da ikram edince Allah onu kendisine yapılmış kabul ettiği için bütün insanları öldürmüş gibi oldu. Ya da bütün insanları diriltmiş gibi oldu. Bir zahiri öldürme, zahiri diriltme var. Zahiri öldürmeyi biliyoruz. Zahiri diriltme de birinin hayatını kurtarınca, ölümden kurtarınca, ölmesine mani olunca, yani açlıktan ölüyor, ikram edince ya da bir tehlike karşısında ona yardım edip hayatını kurtarınca bu zahiridir. Ama asıl diriltme de, öldürme de bu değildi yalnız. Asıl Öldürme manevi öldürmeydi biri imanından oldu mu imanına mani oldu mu onun Rabbini tanımasına iman etmesine mani oldu mu ya da Allah'ın dost doğru yolunu sirat müstakimi eğri göstermeye çalışıp insanları yoldan alı koydur mu öldürdün onu manevi olarak öldürdün iman etmeyenler ölü iman edenler diridir çünkü imanına bir zarar verdiğinde yaraladın, zaten imanından ettiğinden öldürdün. Aynı şekilde iman etmesine vesile oldun, Rabbine dönmesine, Allah'ın vahyiyle dirilmesine vesile oldun, onu dirilttin. Bütün insanları diriltmiş gibi. Buradan anlamamız gereken şey nedir? Allah katındaki kıymetimiz ve değerimiz. Yani Allah sana, bütün insanlar bir yana, sen bir yana. Ama bu bir tek sana söylemiyor. Her bir insana söylüyor. Her bir insanın katındaki kıymetini, değerini, nasıl bir şeref verdiğini, ona ondan, şah damarından nasıl yakın olduğunu, nasıl onunla beraber olup çepeçevre ihata ettiğini, nasıl onun gönlüne, onunla, kalbi arasına, Tecelli ettiğini öğretti ve bunu anla dedi. Onun için Allah düşünmeye davet ediyor. <gülüyor> Tefekkür etmeye davet ediyor. Anlamaya davet ediyor. Şuurlamaya, şuur etmeye davet ediyor. Senin bunu anlaman lazım diyor. Anla diyor. Oku diyor. Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismiyle kendini oku. İnsanı oku ki bütün varlık zaten onun hizmetine verilmiştir. İnsanı anlamak için Rabbimizin ayet-i kerimede buyurduğu gibi emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik. Onlar yüklemekten çekindiler. İnsan onu yüklendi. Sen onu yüklenmişsin göklerin yerlerin taşıyan bir emaneti yüklemişsin. Bununla beraber yerler gökler tecellimi almadı ama mümin kulunun kalbi tecellimi aldı. Yani onun gönlüne tecelli ediyorum. Yerlerden göklerden daha geniş, daha büyük bir gönlü var. Kıymeti de geri hesap edilemez, anlaşılamaz. 8 milyar 10 milyar insan vardır. Birini öldürünce, hepsini öldürmüş gibi oldun. Birini diriltince, hepsini diriltmiş gibi oldun. Kim kasıtlı birini öldürürse cezası ebedi cehennemdir. Neden? Onu öldürmüş müdür? Onu zahiri olarak dünya hayatına son vermiştir. Onu yok edebilmiş müdür? Hâsı. Sadece Allah'ın ona verdiği imkanı değerlendirmesine mani oldu. Elbette ki takdir Allah'ındır. Bunun karşılığında ne, ol, ne oluyor, hüküm nedir, onun hükmü? Onun günahını yüklenmiş ve cehennemlik olmuş. Onun yüklendiği günah, onun zahiri günahları değil onun benlik günahını yüklendi ve asla ondan kurtulamaz. Ondan o imkanı aldığı için o Allah'ın kendisine verdiği imkanı değerlendiremiyor dolayısıyla benliği ondan alıp ötekine yüklüyor. Öldürene yüklüyor. O kesin cehennemlik oldu. Öteki de benliğinden kurtulduğu için cennetlik oldu, benliğiyle beraber günahlarından da kurtulmuş oldu, şirkten, köfürden kurtulmuş oldu. Aslında özüren onu cennete göndermiş oldu ama kendisi onun yükünü de yüklendi. Onun benlik yükünü yüklendi. Bir benlikle baş edemezken, terbiye edip tezkiye edemezken, onun köfründen, şirkinden kurtulamazken, bir başka benliği yüklenmesi artık ne demektir? Ona göre hesap etmek lazım. Öyle bir tövbe etmesi lazım ki kurtulsun. Mesela Resulullah Efendimiz'e karşı müşrikler savaştılar mı? Evet. Sahabeyi de şehit ettiler mi? Evet. En önde gelenlerden o savaşını müminlere tabiri caizse kaybettiren Halid İbni Velid'dir. Birçok müminin sahabenin ölümüne sebep oldu mi? Oldu. Hem kendisi öldürdü, hem kendisiyle beraber olanlarla beraber sebep oldu. Sonra iman etti. Ne olacak bunun hali? Hesabı, herkesin hesabını yapan Allah'tır. Allah kapıyı açık bırakıyor. O anda karanlıktadır, o anda kendilerine değil, ne yaptığını bilmiyor. Tabiri caizse aklı başında değil aklı başına gelince Rabbine döndü, tövbe etti, iman etti. Allah hiç onları yapmamış gibi muamele ediyor. O kıymetli ve değerli. Diğerlerine ne olacak? Diğerlerine en yüksek makamda cennet, şehitlik, şahadet. Onun için bizim Rabbimizin işine aklımızın ermesi de mümkün değildir. Çünkü o Herkesin hesabını birebir ve teke tek yapıyor ama ölçüyü koyuyor. Bu böyledir, buna dikkat et diyor. Sen kendine dikkat et. Herkesin hesabını görecek olan o. Herkesin kendine bakması lazım. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi taşıyabiliyor mu? Ne kadar taşıyor? Ne kadar bunu anlamış, ne kadar bunu anladıysa Allah'a vereceği kıymet değer o kadar olur. Kendi üzerinde. Şeytanın en en çok dokunduğu nokta insanı düşürdüğü yer buradaydır. Ne diyor senin? Kıymetin yok, değerin yok. Allah senin duanı kabul etmedi. Şunu istedin, vermedi. Ya da şunlara şöyle kıymetli yer veriyor, şöyle onlara ikramda bulundu, sana ikramda bulunmadı. Sana şöyle muamele etti, başkasına böyle muamele ediyor. Hep başkalarını gösteriyor onu. Öyle ki ona kim olduğunu unuttursun. Karanlıkta bıraksın onu, zulümatta bıraksın, onu zalim yapsın. Aynı şekilde Allah'ın diğer kullarına karşı da zalim olsun. Allah cehennemi zalimlerle, kafirler için hazırlamış buyurdu. Zaten zalim olunca gönlü cehennem oluyor. Gönlü cehennem oldu. Allah'ın tecelliyahi olmadı, Rahman'ın arşi olmadı. Kendini bilemedi, kendini tanımadı. Ben kimim sorusuna Allah'a göre cevap veremediyse o kayboldu. Karanlıkta kaybolmuş. Kendi vehim, zan karanlığında, şeytanın verdiği vesvese karanlığında kayboldu. Kendimizi tanıdıkça Allah'ın ayet-i kerimede gibi Allah şahadet eder, şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler de şahit oldu, şahittirler. Bir de adaletle hakkı ayakta tutanlar da şahittir. Adil olanlar adaletin karşılığı zulümdür. Adil olmanın <gülüyor> karşılığı <gülüyor> zalim olmaktır. Zalimler la ilahe illallah diyemiyor. Karanlıkta kaldıkları için. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her bir kuluyla beraberdir, yakındır. Zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş, her birini buhatap almış, her birini kendisiyle, kendi güzelliğiyle şereflendirmiş. Tecelli eden aynı güzellik, nefetti gibi ruh, kendinde. Aynı ruh, her birine yüklediği sorumluluk, abdiyet sorumluluğudur, iman etme sorumluluğudur, Rabbine sahibine teslim olma sorumluluğudur, vurulduğu yerde Rabbine halife olma, ayna olma sorumluluğudur hepsi bir onun için bir kişi, bütün insanlar, bütün insanlar bir insan, tevhid Rabbimiz beni tesbih edin dedi, bana hamd edin dedi Beni tekbir edin dedi, beni tevhid edin dedi. Yani kendini tesbih etme. Bende kendi güzelliğini gör. Kendinde beni tesbih et. Gönlünde beni tesbih et. Bakarken, görürken, işitirken, konuşurken Göndüğünde her halin beni tesbih olsun. Onlar sabah akşam, sabahtan akşama Rablerini tesbih ederler buyurdu. Onu tesbih ediyor. Tesbih, Subhanallah demektir. Allah her şeyden beridir. güzelliğiyle tecelli edip yaratmıştır. Yarattığı hiçbir şey o değildir. Haşa. Onun tecellisi, onun güzelliğinden ibarettir. Ama insana verdiği nefettiği onu bütün alemlere üstün kılmıştır. Onu ikrama nail kılmıştır. Onun için kerem beni adet biz beni Adem'i, insanı mükerrem kurdu. Kendinden ikrama naid kılmış. Güzelliğiyle ikrama nail kılmış. Güzelliği onun güzelliği. Kıymet, deger, şeref ona aittir. Kim izzet arıyorsa, şeref arıyorsa bilin ki bütün izzet Allah'a aittir. Onun izzeti tecelli etmiş. Onun güzelliği tecelli etmiş. Onun için tevhide ermiyene kadar hiç kimse gerçek manada La ilahe illallah diyemez, dememiş olur. O zaman bir insana muamele ederken nasıl muamele etmemiz lazım? Bu insan bütün insanlara yapacağım. Muamelenin ölümdeki halidir. Allah öyle kabul ediyor. Buna bir iyilik yaptığımda bütün insanlara iyilik yapmışım gibi Allah kabul eder. Buna zulüm edince, haksızlık edince, yanlış yapınca, yanlış bakınca bütün insanlara öyle bakmışım kabul eder. O zaman insan insana karşı nasıl dikkatli olur, ne kadar dikkatli olur? Onun için Allah birbirinizi çekiştirmeyin, sui zanda bulunmayın, birbirinizin hatasını araştırmayın, casusluk yapmayın, arkasından konuşmayın, önünden konuşmayın, çekiştirmeyin. Hatta kendi kendinizi de yermeyin. Onu da kabul etmiyor. İnsan böyle bakınca karşısındakinin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu anlar. Allah bunu söylerken kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Bunu mümine söylemiyor. Bir insan Allah'ın bir kulu. insan birini öldürünce Kendisi ölmüştür. Kendini öldürüyor. Ona bir şey yapmamış. Onun dünya hayatına son vermiş. Allah ona nasıl muamele edeceğini biliyor. Ama kendisi öldü. Bütün insanlığı öldürmekle Allah'ın gazabına uğradı. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle buyurdu. Kim bir insanın ölümünde, öldürülmesinde bir dahli olursa kıyamet günü onun alnında şöyle yazılır, göğsünde şöyle yazılır, Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah'ın rahmetinden mahrum kimse küçücük bir şekilde onu da dahli olmuş, nasıl bir dahil olabilir? Yani biri cinayet işleyecek, ona sen doğru yapıyorsun. Bir kelime söylese, bir kelimenin ucuyla, bir kelimenin ucuyla buyurdu. Yarım kelime kullanmış. Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Mü'mine düşsen öldürmede bir kelimenin ucu da olsa fayının olması değil diriltmede hainin olması gerekir, diriltmede. Yoksa Allah'ın rahmetinden mahrum olmuş oluruz. Eğer Allah onun alnına göksüne öyle yazdıysa, bütün insanlara öyle gösterdiyse, bunu ne demek olduğunu anlamak lazım. Öldürmemiş. Sadece bir kelimenin ucu, ucuyla o da destek olmuş. desteklemiş yani. Herhangi bir şekilde. Kelimenin tamamıyla değil, kelimenin ucuyla. Allah'ın rahmetinden mahrum. İnsanın ne kadar kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, Allah'ın ona nasıl bir kıymet, değer verdiğini bununla beraber sadece dünya hayatının ne kadar kıymetli, değerli olduğunu buradan anlarız. Tabii bir de manevi öldürme var ki insanın en çok yaptığı şey de odur. Öyle Allah'tan nur saçan bir kitabı olmadan Allah'tan bir hidayetçisi olmadan, cahilce Allah hakkında konuşur dedi. Ahiret hakkında konuşur. Kendine göre doğruyu söylüyor. İnsanların ölümüne sebep olduğunu ya da manevi olarak yaralanmasına sebep olduğunun farkında değildir. İmanını kaybettiriyor. Şöyle durup düşününce, tefekkür edince insan, Kendine bakmalıyım. Ben kim sorusuna cevap verecekse kendine bakmalıyım. Ben Rabbim bana ruhundan nefretmiş Melekleri secde etmiş, ettirmiş Yeryüzünde beni halife kılmış Zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş El Esma'l husnasını ikram etmiş Bu imtihan sahnesinde Hadi Beni temsil et. Halifem o. Sen bu aleme ait değil, misafirsin. Yolcuysun. Yol boyunca kendin gibi olanlara yardım et. Onları dirilt. Yaralanmışsa yaralarını sar, Açsa doyur. Rahmete muhtaçsa Rahmet et, muhabbete muhtaçsa, sev, muhabbet et, elinden geleni yap, yap ve gel demiş. Biri sana dokunursa, bütün aleme dokunmuş gibi kabul ederim. Biri sana laf söyler, seni üzerse, bütün insanları üzmüş gibi kabul eder. Biri de sana ikram ederse, hürmet ederse, bütün insanlara ikram etmiş, hürmet etmiş gibi kabul eder. Hepsinin üzerinde, hepsini kendime kabul eder. Sen benim beni temsil ediyorsun. Senin varlığın, benim tecellimden başka bir şey değildir. Sana yapılanı kendime kabul eder. Böyle bir durumda insanın kendisine karşı da ne kadar dikkatli olması gerektiğini, kendisi hakkında konuşurken de Rabbine karşı nasıl edepli olmasını gerektiğini de anlar, anlamış olur. Diğer insanlara muamele ederken de aynı şey geçerlidir. Onun için daha önce tekrar tekrar söyledim. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Allah rihamet günü bir kulühe huzura alır ve ona açtım sen beni doyurmadın. Elbisem yoktu beni giydirmedin. Susuzdum bana su vermedin. Hastaydım beni ziyarete gelmedin. Gereğini yapmadın. Yardım etmedin. Destek olmadın. bu der ki ya Rabbi sen sübhansın. Neden bana böyle soruyorsun? Allah buyurur. Sana imkan vermiştim. Paran hulum açtı, doyurmadı. İmkan vermiştim, önüne koydum. Ben gerekeni yapmadım. Elbisesi yoktu, giydirmedim. Suya ihtiyacı vardı, su vermedin. Hastaydı, ziyaret etmedim. Gönlünü almadın. Gerekeni yapmadın. Sen bilmez misin ki kuluma yapsaydın, kullarıma yapsaydın, bana yapmış olurdun. Ben kulumla beraber mi demedim mi sana? Onun için kıyamet günü bir yaptıklarımızdan hesaba çekiliyoruz, bir de yapmayı geride bıraktıklarımızdan. Allah ayet kerime de öyle buyurdu. Hem yaptıklarımızdan hem de yapmayı geride bıraktıklarımızdan hesaba çekileceksiniz. Bir de Allah önünüze koyacak amelinizi, işinizi, yaptıklarınızı, yapmadıklarınızı gönlünüzden geçirdiklerinizden de edin. O zaman insan için, kendin için, Rabbin için gönlünden hakkı, hakikati geçirmen lazım. Doğru bakıp, kendine doğru bakıp, doğru ben kimim sorusuna doğru cevap vermen lazım. Kendine, kendin için verdiğin cevabı her bir insan için vermem lazım. Ve ona o muameleyi ona göre yapmam lazım. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir sorumluluğu yüklemez. İman edip salih amel işleyenler cennete layık olur, cennete gidenlerdir buyurdu. Ve Allah hiç kimseye de gücünün yetmediği bir şeyi, bir sorumluluk yüklemez. Senin gücün neyse onu öyle kullanman lazım. Neredeyse onu öyle kullanman lazım. Şuna şöyle yap, buna böyle yap değil. Senin gücün neyse o. Herkesin, herkes için takdir yapan Allah'tır, ikram eden Allah'tır. Gerisi, gerisi insan birbirine sadece, Vesile olurken Rabbine harifelik yapıyor, Allah'ın güzelliğini kazanıyor. Onun için Allah sahabeyi anlatırken onlar ihtiyaçları olduğu halde yemeği yemeyip yedirirler. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Derler ki biz bunun karşılığında sizden herhangi bir teşekkür beklemiyoruz. Bu onların gönlündeki haldır. Yoksa böyle lafla söylemiyor. Lafla söylese onu incitmiş olur. Öyle değil. Biz karşılığını Rabbimizden istiyoruz. Bu onun imanidir. Gönlündeki halidir. Karşılığını Rabbinden istiyor. Ne istiyor? Karşılığında ikram ettiğini mi istiyor? Hayır. Geçen gün söylemiştim. Öyle peygamberleri dışarıda aramak doğru değildir, bulamayız. Zaten her biri vazifesini yapıp Rabbine gitmiştir. Ama onların güzelliğinin sana aksetmesi lazım. O sende. Onun taşıdığı ruh, senin de taşıdığı ruh aynıdır. Onun taşıdığı nefis de, senin taşıdığı nefis yine aynıdır. Aradaki fark, o terbiye etmiştir. Rabbine iman etmiş, teslim olmuş, yaratan yarattığını bilmez mi? Ona göre seçip göndermiştir zaten. Yoksa torpil yapmış değildir. Onun için ne buyurmuştu Allah Resulullah Efendimiz'e? De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Aradaki fark nedir? Rabbinizin tek bir ilah olduğu bana vahyolunuyor. İlahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Tevhide davet etti, vahdete davet etti, Allah'ın bir tek ilah olduğuna davet etti. O zaten öyledir. Öyledir ki her biri rahmettir. Her biri Allah'ın kullarını Allah'ın vahyiyle diriltiyor. Kendi imanıyla diriltiyor, bununla beraber marifetiyle diriltiyor, Allah'a davet ediyor, diriltiyor. Ama tevhide bir olmaya davet ediyor, bir görmeye davet ediyor. Bir görmeden bir olunmaz. Önce marifete sahip olacağız ki, anlayacağız ki, bir göreceğiz ki bir olabilirim. Onun için Resulullah Efendimiz sizden biri kardeşi için, kendisi için istediğini kardeşi için istemediği mümin olmaz dedi. Aynı şekilde cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmediğiniz için. Bu imtihanda, dünya imtihanında birbirimizle imtihana tabi tutuluyoruz. Bu bizim anamız olur, babamız olur, çocuğumuz olur, eşimiz olur, kardeşimiz olur, komşumuz olur, mümin olur veya gayrimüslim olur. Hiç fark etmez o. İmtihan. İmtihan her birimizin imtihanidir. Onun için doğru Rabbinin ismiyle okumayanlar, anlamayanlar tasavvuru, Allah'ın vahyiyle inşa olmayanlar, kendini Rabbine, nefsini Rabbine terbiye ettirmeyenler, Rabbiyle, Rabbinin terbiyesiyle edeplenmeyenler, şeytan onları edeplendirir. Edeplendirince ne olur? Canavar olur. İnsanlıktan çıkar, ama o Rabbi ile edeblenirse, sadece sever, hürmet eder, yardım eder, rahmet eder, diriltir. Herkes onunla dirilir, insanlar onunla dirilir sadece, ya da geveze biri ortaya çıkar, geveze, gevezelik yapar sadece dilittini zannede öldürür. Saldırır, ben diriltiyorum diyor. Diriltebilmek için önce dirilmek gerekiyor. Ölüler kendileri diride başkasını diriltebilir mi? Hayır. Diri insan Rabbine iman etmiş, Rabbiyle dirilmiş. Rabbiyle, Rabbinin zikriyle mutmain olmuş. Rabbinin güzelliği üzerinde tecelli etmiş. Yani rahim olmuş, kerim olmuş, atlum olmuş. Allah'ın isimleri, güzelliği tecelli etmiş. Allah ile diri olmuş. Allah'ın vahyiyle dirilmiş. Allah'ın, Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde davetine icabet edin, dirilin. Ramazan ayındayız. Dirilme ayındayız. Kur'an ayındayız. Okuyup, dinleyip, ayetler üzerinde tefekkür eder dirilmemiz gerekir. Rabbimizin kelimeleriyle, kelamıyla dirilmemiz gerekir. Davetiyle dirilmemiz gerekir. Bakışımızı değiştirmemiz gerekir. Rabbimizin nazarıyla, nazar edebilmek için Rabbimizin bize ne söylediğini anlamamız gerekir. O'nun nazarıyla nazar etmemiz gerekir. O bize neyi nasıl anla dediyse öyle anlamamız gerekir. İman edip kabul etmemiz gerekir. O'nun davetini sevmemiz gerekir. Kelamını, kelimelerini sevmemiz gerekir. Nasıl yap dediyse, onun yap dediğini yapmayı sevmemiz gerekir. Yapma dediklerini de yapmamayı sevmememiz gerekir. Nasıl ki göklerden anlamaya çalıştıksa dünyaya gelmeden önceki Rabbimizin bize verdiği kıymeti, değeri, şerefi nasıl sevdiğini anlamaya çalıştıysa evet yerde de anlayacağız. Önce her bir Peygamberin taşıdığını, taşıdığımızı anlayacağız. Allah her bir kuldan nasıl kulluk istiyorsa bizde de aynısını istiyor. Allah'ın hükmü değişmez. Hazreti Adem'den kıyamete kadar bu böyledir. Hepimizden istediği aynı şeydir. Rabbeni Tanrı, Rabbine iman et, Rabbine şükret, Rabbini tesbih et, Rabbine hamd et ama dilinle değil. Bütün bunları yaparken bunun bir karşılığı, bir tecellisi var ki o da sens. Biri kendini bilmeyince, anlamayınca, kim olduğunu bilmeyince çamurdan bir varlık işte arzuları, istekleri var, işi var, çalışıyor, geçirmeye çalışıyor, vakit geçirmeye çalışıyor, kendine göre de bir şeyler yapıyor, sen bundan başka Allah'tan bir karşılık bulamazsın. İbadetin, kulluğun, imanın her nasılsa, o senin marifetine göredir. Kendini bilmene, tanımana göredir. Rabbini bilmene, tanımana göredir. Aynı şekilde Rabbini sana te tecellisine göredir. Sana ne kadar kıymetle yer verdiğini anladıysan, ona o kadar hamd eder, o kadar. Onu tesbih eder, şükreder, o kadar. Minnettar olursun. Yoksa şöyle yapsın, böyle yapsın. Niye şöyle yaptı, niye böyle yaptı? Sen hiç anlamamışsın demektir. Rabbini tanımamışsın demektir. Biraz önce söyleyeceğim o ayet-i kerime insanın kıymetini, değerini Allah katında kıymetini, değerini belirler. Ama kulun hesabı buna yetmez yalnız. Sadece bunu anlamaya çalış dedi. Bir adım atıp, tevhide, vahdete, Rabbine yaklaşırsan bunu anlarsın, ne demek istediğini anlarsın. Allah'ın huruna لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خِلَقْتُ اَفْلَقٍ dedi. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmaz. Onun için ne dedik? Her bir insana söylediği böyle. Her birine. Daha önce söyledim. Şahit olmadı bunu bir şeyi, söylemem. Öyle bir bilgi olsun diye konuşmam. Allah bunun hesabını sorar. İnşallah kendimizi tanıyacağız. Rabbimizin... Bize verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlayacağız. İnsanı tanıyacağız, hayatı anlayacağız, insanlara muamele ederken nasıl muamele etmemiz gerektiğini anlayacağız. İnsanı incitmemeyi, insana sıkıntı vermemeyi, insanlara bela olmamayı zaten. Gerisini artık ona göre hesap etmek lazım. İnsana nasıl rahmet olmamız gerektiğini, onun bize neler kazandırdığını, her kime hangi muameleyi yaparsak yapalım, o muameleyi kendimize yapmışız. Mesela ben bunun şahidiyim. Kim ne yaparsa yaptın kendine yapıyor. Allah öyle buyurdu. Kim ne yaparsa kendine yapar. Bu laf diye söylemiyor Allah. Kimi hangi muameleyi yaptın, Allah o muameleyi kendisine kabul eder, bununla beraber sana da o muameleyi yapar. O sana aks ediyor, onu sen yapıyorsun, Allah yapmıyor, kendin yapıyorsun onu. Bana böyle muamele et. niye? Hepiniz birsiniz de onda Bu tevhid, bir. Kime muamele edersen et kendine yapmışsın. Kimse kimseye bir şey yapmıyor onun için. Kim ne yapıyorsa kendine yapıyor. Burayı iyice anlayacağız inşallah. Burayı anlayacağız ki Gönlümüz genişlesin Bütün insanları alsın Bütün varlığı içine alsın Alacak kadar Genişlesin ki Allah oraya tecelli etsin Bir derya bir tasa sığmaz Tecellimi Gökler, yerler almadı, Mehmet kulumun kalbi aldı. Göklerden, yerlerden daha geniş olabilmesi için önce bütün insanları alması lazım. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor. Önce senin bakışını, kendine bakışını, insana bakışını düzeltmen lazım ki olsun. Böyle olacak inşallah. Elbette ki bakış birden böyle değişmez. Ben böyle bakayım böyle olsun, bu böyle değişmez. Bunun mutlaka bir sırrı vardır. Yani bir giriş hapsi vardır. Resulullah Efendimiz'e iman edince bütün iman edenler onun ümmeti, davetine icabet etmiş ümmetidir. Bu durumda ona iman edenler hepsi birbirini sevdi mi? Tabii sevdi. Kimin için? Onun için. Onun onlara ne kadar yakın olduğunu bildiği ve sevdi. İman etmeyenleri sevdi mi? Evet, sevdi. Çünkü biliyor ki Resulullah Efendimiz ona da gelmiş. Resulullah Efendimiz'in onun iman etmesini istiyor, cennete gitmesini istiyor. Hatta öyle ki onun her sıkıntısına katlanıyor. En ağır zulmü yapıyor ona, hakaret ediyor, küfür ediyor. Her türlü iftirayı akıyor. Hiçbir şey yapmıyor, o iman edince sahabe, Resul Efendimiz'in sevincini anlatıyor, öyle intikamdır, öyle karşılık vermektir, öyle yok, sadece seviniyor, kurtuldu, birini daha cennete gönderiyoruz diye, seviniyor sadece. Bu durumda senin bunu kimden alman lazım, alemlere rahmet olandan alman lazım. Sen gönlünü onun gönlüne bağlayınca, Rab edince ondan alacaksın bunu. Bu hali ondan alacaksın. Onun bakışıyla bakınca, nazarıyla nazar edince, onu sevince zaten o tecelli ediyor. O hali tecelli ediyor, zaten sen ondan başka değilsin ki. Alemlere rahmet kiminle nazar ediyor? Allah ile nazar ediyor. Bu öyle düşünmekle hayal etmekle olan şey değil, bu hak ve gerçektir. Onun için mesela çok sıkça söyledim, kim kardeşimize herhangi bir muamelede bulunursa bu muameleyi bana yapmıştır dedim. Onu sevince beni sevmiştir, onu sevindirince beni sevindirmiştir, ona sıkıntı verince bana sıkıntı vermiştir. Aynıydı, öyledir. Ama bunu söyleyince biz mesela hayal ediyoruz, herhalde böyledir diyoruz. Ama öyle değil. Bu başka bir şeydir. Dünyanın öbür ucunda, ayakayı taşa dekse burada inciniyor. Nasıl bir şeydir? Hadi. Anla bakayım, anlayacaksın. Biriz de onda. Kul Allah ile oldu değil mi? Böyle olur. Yoksa beraber olamadı. Yoksa la ilahe illallah diyememişiz. Hala ben diyoruz, sen diyoruz, bunlar diyoruz, şunlar diyoruz. Değil. Öyle değil. Hakikat öyle değil. Onun için en yüksek makam Tevhid makami vahdet makamidir ki o da çaba olmadan gayret olmadan Tefekkür olmadan marifetullah olmadan insanın kendi kendisine karşı marifeti olmadan bunu kabullenmeden iman etmeden ne oluyor bunu kabullenme gerekiyor yani Allah bir şeyi söylediyse bunu anlamaya çalışmam lazım. Allah böyle söyledi, bir muradi var, beni bunu anlamam lazım deyip anlamaya çalışıp tefekkür etmeye çalışmamız lazım. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu Bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadet eftaldır. Bir seferinde bir yıllık ibadetten eftaldır, bir seferine 70 yıllık ibadetten eftaldır. Bir seferinde 1000 yıllık ibadetten eftaldır. Bir saatlik tefekkür. Saat deyince biz onu bir saat dilimi zannederiz. O bir saat dilimi değil. Bir an. 5 dakika. bir dakika. Tefekkür. Rabbini tanıma tefekkürüdür. Marifetullah tefekkürüdür. Kendini tanıma tefekkürüdür. Rabbinin hikmetini, muradını anlama tefekkürüdür. Tefekkür etmeyince onlar düşünmezler, akıllarını kullanmazlar. Ne de az düşünüyorsunuz buyurdu Allah ayet-i Onun için anlamaya çalışacağız, tefekkür etmeye çalışacağız. Allah'ın ayetlerini okuyup tefekkür etmeye çalışacağız. Zaten Allah, Ramazan gecelerinde bu imkanı vermiştir. Rabbimizi tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz hem Rabbimizi tesbih edeceğiz. Ayetler üzerinde Rabbimizin bize ne demek istediğini anlamaya çalışacağız. Hep beraber anlayacağız, hep beraber okuyacağız, hep beraber kim olduğumuzu bileceğiz, tanışacağız. Nasıl bir olduğumuzu anlayacağız. Böyle birkaç kelimeyle izah etmeye çalıştım ama bunun saatlerce anlatılması gerekir, izah edilmesi gerekir. Mesela ayetleri okurken de dikkat edersek Allah hep araya boşluk koyuyor. Bir şey söylüyor, sana başka bir şey söylüyor. Devamını anlatmıyor. Niye anlatmıyor? Devamını da sana bırakıyor. Sen benim halifemsin ya. Burayı doldur diyor bakayım. Düşün, tefekkür et, anlat. Burayı doldur. Bir peygamber kısasını anlatıyor. Tam olarak anlatılmış kısa sadece Yusuf Aleyhisselam'ın kısasıdır. Arada bir sürü boşluk var. Bu boşluğu sen doldur diyor. Okuyunca anlayacağız. Parça parça anlatmış, tamamını anlatmış. Baştan sona anlatmış ama arada hep boşluklar var. Özellikle onu öyle bırakıyor. Sen bu arada düşün bu ne yaptı acaba? Bunlar ne yaptı? Babası ne yaptı? Kardeşleri ne yaptı? Birbirlerine ne söylemiş olabilirler? Düşün arayı doldur. Biz de bir şeyler anlatmaya çalışırken Araya mutlaka boşluklar da bırakmışız. Düşünmeden orası dolmuyor. Yoksa her şeyi söylersek ne olur? Sen aklını kullanma ben sana söylüyorum demektir. Bu hakaret. Bunu böyle söylemek hakaret olur. Arada hep düşünmemize, tefekkür etmemize, akletmemize, etmemize, tefakur etmemize imkan olmalıdır. İmkan olmalıdır. Bütünüyle anlatınca bu imkanı ondan alıyorsun. Bu haksızlık, bu zulüm. Bu edebe aykırıdır. Onun için araya boşluk koyuyorsun. O da dolduracak orayı. Bu ona ait olsun. Kendisi bir şey oraya koymamışsa ona ait bir şey yok. Onun dirilmesi lazım. Tefekkür etmeden dirilmiyor. Sadece bilgi gelip geçiyor üzerinde. Ama tefekkür edince bilgiyi o tefekkürüyle Allah onu diriltiyor. Bu aklının cihadidir. Müştehid, istihad eden aklıyla cihad etmiş, onu anlamıştır. Onun için herkes müştehiltir diyeyim. Müştehid olmak zorundadır. Yani istihad etmek zorundadır. Nerede iştihad edecek? Rabbini anlamada, kendini tanımada, Rabbinin emrini, hükmünü anlamada, hikmeti, muradi anlamada. Yoksa durun ben iştihad ediyorum, siz de bana uyun. Niye? Öyle bir şey yok. Herkes iştihad edecek. Anlamaya çalışacak yani. Zaten mühkem ayetleri bellidir. Kesin hükümdür. Sen orada iştihad edemezsin. Allah bu hakkı sana vermemiş ama gerisinde sana iştihat hakkı veriyor, tercihi veriyor, aklını kullan diyor. Niye esrarla düşünmez misiniz, akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Niye böyle söylüyor? İştihat ederdim diye, bir şeyi iyice anlayalım diye, tanıyalım diye. İnşallah düşüneceğiz, aklımızı da kullanacağız. Anlamaya çalışacağız, tanımaya çalışacağız bize öğretecek olan Allah'tır. Evet, Rabbin sana okutacak ve sen hiç unutmayacaksın buyurmuştu. Hiç unutmamak için senin de orada ihtiyadının olması gerekir. İnşallah bunu da yapacağız. Bir tasa deya savmaz dedim. Deryayı tası genişledir. Derya yapmak zorundayız. O kendi kıymetini, değerini, şerefini anlayınca, Allah'ın O'nu nasıl sevdiğini, nasıl kıymet değer verdiğini anlayınca o tas olmaktan çıkar, derya olur. Gönlü Rabbine karşı, Rabbinin sevgisine, muhabbetine karşı derya olur. Allah hepimizden razı olsun.